Selam, nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün tekrardan ve tekrardan Sözüm benden Aşağı video serimle karşındayım. Bugün bu video serimin 8.sini çekeceğim. Bu serimin en sonuncu videosunda genç kadınlarla cinsel haz ile ilgili biraz bir sohbet etmiştik biliyorsun. Ve tabii ki hem pozitif hem de negatif baya bir yorum aldık. Bu bekliyorduk zaten ama negatif eleştirilere karşı hala ayaktayız. Hep beraber Umuyorum ki böyle hep beraber çok daha fazla ayakta kalacağız. Pek de insanların alışkın olmadığı tarzda konuşuyorum. Hem bir kadın olarak, hem bir psikolog olarak, hem de her şeyden önce bir insan olarak bütün bu cinsellikle ilgili konuşulmayan o konuları seninle beraber konuşup bir bir tabularımızı yıkmaya çalışıyoruz bu serimizle beraber biliyorsunuz. Ve tabi ki herkes tabularını yıkmaya gönüllü değil. Hatta tam da bununla ilgili en son video paylaştım. Ki aynı zamanda benimle aynı şekilde düşünen, kendilerini sorgulayan, tabularını yıkmaya çalışan, bir şekilde hayat görüşünü biraz daha bir genişletmeye, dünyayı anlamaya çalışan insanlara da daha da fazla bu video serimle ulaşacağımı düşünüyorum. Umuyorum ki öyle oluyordur. Gerçi öyle görünüyor. Şu an der neyse 90 bin olduk. Ve şunu fark ediyorum, bu serimi her bir video çekişimde onar bin, onar bin artıyoruz. Bakalım artık bundan sonra yüz bin falan mı olacağız? Allah'ım, Allah, Allah'ım, Allah'ım. Allah Allah bu arada bir önceki videomda biraz üstü kapalı konuştuğumu söyleyenler olmuş. Yani işte sivri değil de daha net konuşmaya çalışacağım. Umarım senin için yardımcı olur. O zaman bugünün video konusu genç erkeklerde cinsel has. Hadi bakalım. Aslında erkeklere ve cinsel hayatlarına baktığımız zaman ilk bakışta belki erkeklerin üzerindeki tabu sayısı kadınların üzerindeki tabu sayısından biraz daha az diyebiliriz. Ama gerçekten öyle mi? Yani erkekler bu konuda çok daha rahatlıkla kendilerini ifade edebiliyorlar gibi görünse de aslında bu da kendi içerisinde ...farklı tabular oluşturabiliyor. Ben de tam da bu nedenden dolayı kadınlar için o çektiğim videonun bu sefer de erkekler için olanını çekmek istedim. Bu videomda erkeklerle ilgili mastürbasyondan, erkeklerin sevmediği kadınlarla beraber olmasından, ten uyumundan... ...ve aynı zamanda erkeklerde cinselliği gerçekten en üst düzeyde, en doruklarda yaşıyor mu... Yoksa bunun tam tersi mi oluyor? Bununla ilgili konuşmak istedim. Şimdi aslında kadınlar için çektiğim videoda mastürbasyondan bahsediyordum biliyorsun. Ve kadınların mastürbasyon yapmasının da aslında oldukça sağlıklı bir şey olduğundan bahsettim. Tabii ki bir insanın mastürbasyon yapması da yapmaması da kişinin kendi tercihi. Diğer videomda ben bu işin dini ve ahlaki boyutunun daha dışında biyolojik olarak, psikolojik olarak insan yapısını anlayarak doğru bildiklerimi seninle paylaşmaya çalıştım. Tabii ki bu konunun kadınlarla ilgili olan versiyonundan bahsettiğim zaman çok fazla yine linç girişimi geldi. Tabii ki artık alıştım ama hiç de önemsemiyorum böyle şeyleri. Ama aslında mastürbasyon boyutunda erkekler üzerine çok da fazla bir Tabu yok. Yani erkekler mastürbasyonu çok daha doğal bir denge içerisinde istedikleri gibi zaten yaşayabiliyorlar. Bazı erkekler bunu gerçekten tercih ederken bazıları tercih etmeyebiliyor. Ancak ne var ki bize öğretilen bütün doğruların sonucunda biz kendimize, kendi doğamıza baskı yapabiliyoruz. Yani mastürbasyon yapmamam gerekiyor. Bu kötü bir şey. Ama her gün aynı şeyi tekrardan tekrardan yaşamaya devam ediyor. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Her şeyi bir yana koyduk. Bu cinselliği de bir yana koyduk. Eğer bir insan kendisine ben bunu yapacağım veya bunu yapmayacağım diyorsa... ...ve daha sonra kendisine vermiş olduğu bir sözü tutmuyorsa... ...en temelde bu zaten kişinin kendisine saygısını da yıpratmasına neden oluyor ve daha sonrasında kişinin özgüveni de yıpranmaya neden oluyor Tabii insan kendisine söz verip yapmadığı zaman negatif olarak gördüğümüz bir döngünün içerisine girebiliyoruz bütün bu durumlar alışkanlık olarak tekrar etmeye başlıyor ve erkeklerde de Bazen sertleşme problemi, bazen porno bağımlılığı, mastürbasyon bağımlılığı gibi farklı farklı durumlarda neden olabiliyor. Şimdi bunların çok daha fazla derinine girmeyeceğim. Kişinin kendi vücudunu tanıması gerçekten çok önemli. Sen eğer erkek olarak kendi vücudunu tanımazsan bir şekilde bunu mastürbasyon dersin, porno izlersin, bunu izleyerek rahatlayabilirsin. Veya bunun partnerinle yaşayabilirsin, eşinle yaşayabilirsin. Ama İlk başta bütün bu tabularından kurtulup... ...gerçekten evet belki farklı farklı inançların olabilir. Din anlamında söylemiyorum. Herhangi bir inanç olabilir bu. Sadece bize öğretilmiş olan bütün her şeyi olduğu gibi kabul etmek yerine... ...gerçekten kendi zihnindeki o süzgeçten geçirmen gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde cinselliğini çok daha iyi yaşarsın. Ve kendine baskı yapmayı bırakıp kendi kendine biraz daha şefkatli olmayı öğrenmeye başlayabilirsin belki de. Hele ki erkeklerin kendilerine şefkat göstermesi kadınlara oranla çok daha zor olabiliyor neden diyeceksin. Kadınlar çocukluklarından beri tabii ki hem doğamız gereği hem de kültürel olarak biraz daha kadınlar zarif, biraz daha narin, biraz daha şefkatli olması beklenirken diğer yandan erkeklere nasıl anlayışsız olabilirsin, nasıl biraz daha kaba olabilirsin. Bu tarz şeyler genel anlamda çok daha fazla öğretilmeye çalışılıyor ne yazık ki. Ama tabii ki erkeklerde de çok düşünceli, çok nazik, çok böyle anlayışlı bu tarz erkeklerde tabii ki var. Sadece ben bunları anlatırken böyle aralarda o erkeklere yüklenmiş olan o tabulardan da bahsetmeye çalışıyorum sana. Şimdi erkeklere biraz daha sert olunması, biraz daha kabı olunması, biraz daha anlayışsız olunması öğretiliyor ya. Aslında o erkek ilk başta kendisine biraz anlayışsız oluyor. Kendisine kabı oluyor, kendisine şefkat göstermiyor. Kişi kendisine şefkat göstermiyorsa cinselliği bile doğru düzgün yaşayamıyor ki. Erkekler sanki böyle doğar doğmaz direkt cinsellik konusunda mükemmel olması bekleniyor. Veya evlenmeden önce direkt tecrübe edilmesi bekleniyor. Ama bu da sağlıklı değil. Her erkeğin kendi tercihi olması lazım. Bir erkek olarak belki sen gerçekten eşin için bakireliğini korumak da isteyebilirsin... Bu da olabilir. Mastürbasyon yapmayı tercih etmeyebilirsin. Bu da olabilir. Bunların hepsi senin kendi tercihin. Erkeklerin sürekli cinsel olarak aktif olması bekleniliyor. Ama her erkeğin bu hormonal seviyesi bu kadar yüksek olmak zorunda da değil ki. Eğer kendinde bu tarz bir baskı hissediyorsan herkesin görüşünü bir yana koyup gerçekten senin kendi değerlerin neler? Sana ne uygun ne uygun değil bunu kendi içinde tartman gerekiyor. Çevrendeki erkekler hadi oğlum yaparsın sen edersin boşver bir şey hissetmeden istemediğin kadınla şu kadınla da beraber ol tecrübe edin boşver hep böyle olacak zaten diyorsa onları dinlemek zorunda da değilsin. Hissetmediğin, çekici bulmadığın bir kişiyle beraber olmak zorunda değilsin. Ne oluyor biliyor musun? Eğer gerçekten hissetmeden bir insanı bir kadını çekici bulmadan tak diye cinsel ilişkiye girmeye çalışıyorsan zaten o insanla cinselliği de doğru düzgün yaşayamıyorsun ki. Yaşayamıyorsun. Önüne gelen her kişiyle bu cinselliği yaşayabilmen gerekmiyor. Erkek olmak demek herkese karşı cinsel arzu hissetmek demek değil ki. Cinsellik ve seks dediğimiz şey sadece fiziksel olarak yaşanan bir şey değil. Bunun hem ruhsal hem bedensel hem de zihinsel pek çok aşaması var. Dolayısıyla bunu böyle bir bütün olarak düşünmen lazım. Ve belki bugünden itibaren bir partnerinle veya eşinle cinsellik yaşamak istiyorsan sadece boşalmaya odaklanmak yerine çok daha fazla şey hissetmeye odaklanabilirsin. Kendi olduğun kadar onu da tatmin etmeye odaklanabilirsin. Mesela bu durum da var. Hani erkekler ben erkeğim. ...ben kendime odaklanacağım tabii ki... ...gibi... ...ama bu da tabii ki öğretilen bir şey... ...bunu sen yapıyorsundur demiyorum ama... ...belki çevrendeki bazı kişiler... ...bunu da yapıyor olabilir... ...belki gördüğün veya bilmediğin insanlar... Aslında pek çok erkek cinselliği sadece fiziksel boyutu olarak düşündüğünden dolayı gerçekten bir tatminiyet, gerçekten bütün bu ruhsal, zihinsel ve fizikselin toplamı olarak öyle bir cinsellik, öyle bir seks yaşamıyorlar. O yüzden bu videoyu senin için çektim. O yüzden belki biraz daha araştırmaya başlarsın. Farklı farklı cinsel fantezilerini belki partnerinle paylaşabilirsin. Hem sen kendi fantezilerini hem de partnerinin fantezilerini gerçekten hayata geçirmeye çalışabilirsin. Bunları biraz daha bütüncül olarak düşünsen sadece fiziksele odaklanmasa çok daha büyük bir haz yaşayabileceğini düşünüyorum. Sadece orgazm yaşayanlar erkekler değil. Kadınlar da orgazım yaşayabiliyor. Lütfen ve lütfen sadece kendine odaklanmak yerine yanındaki eşine, kadınla, partnerine de odaklanıp onun da cinsel açıdan tatminiyetine odaklanırsan senin aldığın haz da artacaktır. Umarım bu videom da senin için yararlı olmuştur. Eğer bu tarz videolarımın da gelmesini istiyorsan lütfen beğenmeyi unutma. Bu arada diğer yandan Instagram adresimi baya bir merak edenler oluyor sanıyorum. O yüzden artık Instagram adresinde buralarda paylaşıyorum. Bu arada bu serimizin bir sonraki videosu ne olsun hiç bilmiyorum. O yüzden senin fikirlerine gerçekten ihtiyacım var. Aşağıda böyle yorumlara bir iki tane fikir yazabilirsen çok çok yardımcı olursun gerçekten. Şimdilik kendine çok iyi bak o zaman.